E, fakat sosyal, kültürel, ekonomik, fiziksel, biyolojik her şeyden etkilenen de bir kavram Aslında beden, zihin ve ruh birbiriyle sürekli etkileşim halinde Fakat biz bedenimiz hasta olduğu zaman sadece bedenimizin hasta olduğunu zannediyoruz Biz bugün bütüncül sağlığı konuşacağız Uzman çocuk doktoru, homeopat Özgün Başaran Kaya'yla Hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgün bütüncül sağlık ne demek? Hı -hı. Yani hem kolay hem zor bir soru. Yani zorluk kısmı bugünkü modern insan denen canlı türüne bu bütüncül sağlığı anlatmak kavramsal olarak biraz zorlanıyor. Çünkü bilginin akışının sadece nesnel verilerden geldiğini düşünen bir toplum düzenindeyiz. Halbuki bilgi artık sadece, yani bilgi milyonlarca yıldır aslında sadece oradan akmıyor biz modernleşme modernleşme sürecinden sonra aslında o bilgi bilgi akışı mekanizmalarından da koptuğumuz için ve süreçte bunu beslediği için yani bu sadece süreci suçlamak doğru değil bence burada hani karşılıklı bir sorumluluk var. Hani sistem buna zorladı ama insan türü de bunu kabul etmiş durumda. Doğadaki diğer canlılar gibi yaşamayı unutmuş bir canlı modundayız. Bundan dolayı da aslında akışta olmadığımız için kendi döngülerimizden yaşamın farkındalığından, yaşamda akan diğer diğer e, parametrelerden kopmuş durumdayız. Yani bugün aslında birçok bir insan kendi bedeninin ihtiyacını ne olduğunu gerçekten bedenini dinlediğinde duyumsayabilir. E, ama hız ve haz döngüsünde boğulmuş bir e, insan toplumu olarak yani şu anda o öyle bir farkındalık düzeyinde değiliz. Bütünsellik ...sadece fiziksel düzlemi kapsayan bir kavram değil aslında... ...insanın psikolojik ve zihinsel düzlemini... ...hatta ruhani düzlemini de kaplayan, kaplayan bir kavram... ...ama böyle bu, bu kadar madde, madde dünyasındayken... ...hani e, hani ruhaniyeti geçtim... ...insanın kendi psikolojik süreçlerinden ve zihinsel süreçlerinden bile... ...çoğu zaman farkında olmuyorlar... ...yani ben günlük pratiğimde birçok çocuk geliyor... ...mesela bu sınav stresi, sınav yoğunlukları... ...bana mide şikayetleri de geliyorlar... İşte ...benim midem yanıyor, midem acıyor falan... Altını ben biraz kurcalıyorum. Hani ne var diye. Hani gerçekten fiziksel bir mide sorunu olabilir. Evet. Ama mide sorunlarının çoğu stres kaynaklıdır. Yani e, ergenler şu an hiç kaldıramayacakları kadar yoğun bir strese maruz kalıyorlar. Yani bu sınav stresleri ve benzeri durumlardan dolayı. Ergen de kendi başına zor bir süreçti zaten. E, hani biraz kurcalayınca altından işte okul stresi. Başka bir şey çıkıyor aslında. Ve hani ben gastritini tedavi edebilirim ama bu altta yatan sorun... Değiştirmiyor. O yüzden e, bir kişiyi değerlendirirken sadece fiziksel hastalıklarla değerlendirmek işte orada bir açmaza götürüyor bizi. O gastrit hiçbir bir zaman iyileşmez. Alttaki stres yoğunluğunu çözmediğin sürece. Yani hastalığın kaynağını bulmadığın sürece sadece baskılandırmış mı oluyoruz biz? Aynen. Hmm. aynı. Evet. Sadece semptomretonu, mideden çıkışına. Yani o bağır, bağırışına sus diyoruz. Hani evet, imdat e, diyişine bir şey, ses veriyoruz. Ama aslında o imdatın sebebini mi bulmak lazım? Kesinlikle. Hani Buradan devam ettiği için söylüyorum. Yani bugün artık bağırsaklar ikinci beyin olarak kabul ediliyor. Evet. Yani bu çok tartışmaya açık bir konu da değil. İnsan beyninden çok daha fazla nörotransmitter denen o sinirsel ilişkileri sağlayan maddelerin hani kat be katı bağırsak sisteminde var. Yani aslında bizim bedenimizdeki bütün hücreler hani beyninizdeki nörondan ayak parmağındaki tırnak tırnak üreten hücreye kadar hepsi birbirinden hep haberdar. Çünkü biz bir hücreden hani böyle bir cesamete geliyoruz. O noktada aslında vücudunuzun bir yerinde bir hastalık varken bütün sistem hasta. Ve inanın ki mutlaka altında psikolojik ve zihinsel süreçler de var. Yani bir kişi uykusuzluk da geliyor mesela. Bu kişiye sadece uyku ilacı ya da uykuya dalışını kolaylaştıracak bir ilaç vermek, onun zihinsel süreçlerini değiştirmez. Hmm. Yani bu, bu kişi gün içerisinde e, gün içerisinde olan olayları saatlerce ve saatlerce zihninde yoğurmaya devam ettiği sürece, sizi sadece onun e, beyninin susmasını sağlarsınız ama şeyi sağlamazsınız. Yani iç huzurunu sağlayamazsınız bu insanın. Hmm. O noktada bir kişi bir kişiyi değerlendirirken bütün süreçleriyle değerlendirmek gerekiyor. Bu sadece kişinin kendi süreçlerinden öte yaşam tarzıyla da ilişkili olan bir şey. Çünkü sağlık dediğimiz kavram sadece işte fiziksel ruhsal ve bedenen iyilik haliyle tanımlanabilir noktada değil. Yani dünya sağlık örgütünün bu tanımı bence eksik kalıyor. Hı hı. Çünkü insan yaşam tarzıyla da kendini var eden. Yani çok basit bir şekilde hani sürekli sigara içmeye devam eden bir insanın akciğer kanseri olması hani kaçınılmaz. Hani akciğerlerini alırsınız başka bir yerinden bir kanser çıkar. Yani yaşam tarzınız da Değerlendirmek gerekir o noktada sürekli tüketime dayalı sürekli endüstriyel ve işlenmiş gıda yemeye dayalı bu hız ve haz döngüsünün içerisinde yoğrulan bir hayat yaşamaya devam ettiği sürece insan hastalık üretmeye de devam edecektir. Tamam peki şimdi insan kendi e, bu etraftaki şehir uyaranlarından sebep bu kendi iç sesini kendi iç sesini ve e, bu dış etkenlerden dolayı bu farkındalığını yitirmiş olabilir evet. tamam. Ama şimdi modern tıpta hasta olduğunuzda başım ağrıyor diye bir doktora gittiğiniz zaman sağır kesici veriyor. Yani bir başka bir derdin var mı diye sormuyor. Yani hani birey orada ne yapacak? Bireyin işi biraz zor. Hı hı. Yani çünkü sistem içerisinde aslında bütünsel bakış getiren hekimler illaki var. Ama mikroskobun keşfinden ve işte ilk bakterinin bulunuşundan bu yana aslında bir ayrışma var ve giderek modern tıp özelleşiyor. Hani göz doktoru sadece gözle ilgileniyor. işte ne bileyim kulak-burun boğaz sadece kulak-burun kulak, kulak -burun boğaz ki Onlar bile kendi içlerinde sadece kulakla ilgilenen, burunla ilgilenen gibi ayrışmalara doğru gidiyorlar. Ee, aslında modern bu ayrışmanın tabii getirdiği teknolojik ve işte, mi, patolojik noktalarda birçok şey var. Yani biz birçok hastalığı tanıyoruz. Yöntemler, teknikler bunlar güzel. Ee, ama şey gibi bir algı yaratılıyor işte hani bu bütün organ sistemlerinin kendine has bir hekiminin olması sanki insan organlarının dışarıda üretilip gelip hmm. sonradan montajı oradığı gibi bir algı e, oluyor çünkü o zaman göz doktoru ama ben bundan anlamam sen filancaya git gibi bir noktaya gidiyor spesifikleşmenin sorunu böyle bir şey e bir de o konuya derinleştikçe insanlar bütün bütün durumu da unutuyorlar bunun iyi ve kötü yanları var hiçbir şey çünkü salt iyi ya da salt kötü değil. İşte yani en temel açmaz işte bu şey oluyor. Yani gerçekten bütünsel bakışı yakalamakla ilişkili oluyor. Hani atıyorum koncentral katarakta gelen bir bebeğin kataraktını alıp yerine lens takmak. Evet hani bu bir göz doktorunun işi gerçekten. Ama oradaki katarakta neden olan şeyin ne olduğunu araştırmak işte o bütünsel bir bakış gerektiriyor. Hı hı. Her zaman bunu yapmadıklarını ben görüyorum. Hani kendi pratiğimden. Bireyin buradaki birey bunu talep edecek. Yani o zaman her hastalığın aslında zihin zihinsel bir sebebim var. Çoğu hastalığın zihinsel Çoğu ve hastalığın. psikolojik bir süreci var. Hı hı. Yani. O zaman bireysel farkındalık. Farkındalıktan kastım bütüncül sağlığın ne olduğunu bilmek ve onu talep etmek bireyin hakkı. Evet çünkü şimdi toplum dediğiniz şey dışarıda dışarıda üretilmiş bir yapı değil ki toplum dediğiniz biziz hani devlet devlet de biziz yani devlet insanlar arasındaki ilişki tarzıdır. Hani biz biz ilişki tarzımızı değiştirdiğimizde sistem de değişecek. Sistem bizimle oluşuyor yani sistem Hı -hı. bizden ayrı yürüyen bir şey değil. Hani e, nasıl ki şu an işte organik gıda e, sektör kavramını çok sevmiyorum ama hani bunu sektör olarak tanımlarsak yani son 10 yılda yüzde 40 gibi bir büyüme sağlamıştım yani organik pazarların sayısı giderek artıyor insanlar hı hı. çocuklarını bebeklerini kendilerini organik beslemek istiyorlar yani bu bu tabandan gelen bir e, talepti ve yani sistemde buna yanıt verdi İnsanlar da işte sorumluluk kısmı burada başlıyor kendi yaşamlarının sorumluluğunu alıp bunu talep edecekler hı hı. yani siz talep etmezseniz yani sistem ha, bu böyle iyi gidiyor mantığıyla zaten size başka bir seçenek sunmayacak o noktada yani herkes kişiler kişisel anlamda bir takım farkındalıklarını geliştirip yaşamının sağlığının e, sorumluluğunu eline alması gerekiyor. Yani ya mesela ben mesela şöyle bir şey yapıyorum belki başka yerlerde de anlatmış olabilirim. Yani mesela 24 saat içerisinde 5 ayrı çocuk doktoru dolaşıp e, her birinden bir torba ilaç alıp e, bu çocuğun ateşi düşmedi diye bana gelen hasta oldu. Yani peki dedim ki hani beş ayrı doktor her birinden bir torba ilaç hangisinden ne verdiniz? Sen hani de hani bu çocuğun ateşi düşmedi? Ee, i̇şte şundan bir tane verdik, işte şundan bir ölçek verdik. Şimdi bir kere en basit enfeksiyonun ateşi bir 72 saat sürer zaten. Yani ne yaparsanız yapın, 70, antibiyotik de verseniz, hani hastanede yatırsanız, yani çoğu zaman e, bir enfeksiyonun ateşi o kadar sürer. İkinci şey burada e, hani anlık büyüsel bir e, şey bekleniyor yani bir anda bütün problemler bir çözülsün. anda bütün problem çözün istiyor şimdi bu bu iki taraflı olan bir şey ben hastanın sorumluluğundan bahsediyorum yani sistemin sorumluluğu da, da başka hani bunun üzerinde konuşabiliriz ama insanlar bu, bu bir takım evrensel e, bilgilerden hani biz ayrıştırılmış bir topluma dönüştük. şimdi ins insanlar Eskiden büyük ailelerle yaşarlardı. Hı hı. Ve o büyükler bir takım şeyleri söylerdi. Hani sakin bu ateş düşer gel bir banyo yaptıralım bir şey yapalım. Hani ilacını al kullan. Hani şimdi öyle bir şey yok. Yani tüketim noktasında sağlığı da biz tüketiyoruz. Yani çünkü bu, bu, bu hız döngüsünde hani insanların e, hani diyorum sistem de buna zorluyor eyvallah. Ama insanlar da buna izin veriyorlar. Yani kendi yaşamlarının sorumluluklarını alsalar böyle bir şey olmayacak. Yani ama bu bilgiden uzaklaşmış durumda insanlar. Yani hani o ateş hemen düşmeyebilir bilgisinden uzaklaşmış durumda. Yani bir de o kadar hani biliyor musun beş doktora ulaşmış hani hiçbirinden hiçbir, hiçbir ilaç kullanmamış hani hani orada medet umduğun şeyi de yapmıyorsun. Hani o noktada gerçekten çok eğreti duruyor bu davranış. Ama bu gelinen toplum düzeninin bir yani göstergesi. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Muhtemelen bütüncü sağlıkta aslında insanın zihninde bunun da beliriyor olması lazım. Aslında hastalık şifa mıdır? Yani hastalıktan bu kadar korkmak ne kadar doğru? Yani her hastalık içinde bir şifa ve bir dönüşümü barındırır mı? Aslında hastalıklar insanın şifalanması için birer fırsattır. Ee, çünkü aslında bir beden fiziksel semptom üretebiliyorsa halen aslında bağışıklık sisteminin canlı olduğunu, ayakta olduğunu gösterir. Çünkü hastalıkların aslında fizikselden psikolojiye, psikolojikten zihinsel'e doğru bir yönü vardır. Ee, hastalık şifa şifalanmaya giden ilk süreçtir aslında. Yani özellikle fiziksel semptom üreten bir beden çığlık bir bir çığlık süreci içerisinde onu dinler, gerçekten uygun tedavi yöntemi uygularsanız şifa alınırsınız, iyileşirsiniz. Görünen yüzüdür sadece. Hı hı. Yani hastalık altta yatan durumun aslında görünen yüzüdür, bir bedenin bir çığlığıdır. E, hastalık gerçekten iyileşmeye giden bir yoldur. O kadar da korkmamak gerekiyor, değil mi aslında hasta olmaktan? Yani şimdi mesela mutlak iyilik hali gerçekçi mi? Alır. Dilden yani yaşamın yaşam doğrusal değil, yaşamın inişleri ve çıkışları var. Mutlak iyilik gibi mutlak kötülük de sürekli olacak bir şey değil. Yani mutlak öfke ya da mutlak mutluluk hani böyle bir süreç aslında böyle bir süreci yaşayan hiçbir canlı yok o yüzden e, bizim hastalanmamız da yaşamın bir parçası ölüm gibi Hı. hani biz ölmek için doğuyoruz evet. o noktada hastalık da yaşamımızın bir parçası hastalanmadan büyüyen bir çocuk yok mesela hiç ateşlenmeden hiç ne bilim bir boğaz enfeksiyonu geçirmeden bir bağırsak enfeksiyonu geçirmeyen bir çocuk yok aksine bunları yaşamamız gerekir hani biz bundan kaçtıkça biz hastalanmaktan kaçtıkça daha derin hastalıklara e, zemin oluşturuyoruz. Ya yani bunu mesela tıbbi temelli eğer ki bir terim istersek mesela hijyen hipotezini insanlar araştırabilirler. Ya bugün gösterildi ki biz ne kadar hijyenik yaşıyorsak o kadar çok başka hastalıklara e, zemin oluşturuyoruz. Yani mesela Amerika'da yapılan bir bilimsel çalışma var. Çalışmanın sonucu hani neredeyse şuna geliyor. Bağışlanınız eğer kurt yoksa gelecekte kanser olacaksınız da geliyor. Öyle mi? Hmm. Ee, biz ne Şu kadar steril çalışıyor. yaşıyorsak Biz ne kadar steril yaşıyorsak inan ki mesela bir başka çalışma var Yerde emekleyen çocukla emeklemeyen çocuk arasında Astım görülme riskine bakılıyor ve Yerde emekleyen çocukta Astım riski daha az hmm. Çünkü yerde emekleyen çocuk yani yerde bulduğunu sürekli Ağzına götürüyor ve bağışıklık sistemi Güvenli sağlıklı bir şekilde uyarılmaya devam ediyor ee, Ya da Finlandiya'da yapılan bir başka çalışma var Evinde bulaşık makinesi olan ailelerle bulaşık makinesi olmayan ailelerin çocuklarında astım görülme riskine bakılmış. Hani Kuzey Kuzey Avrupa astım ve alerjik hastalıklar için hani böyle çok yoğun olun, çok yo yok yoğun görülen bir bölge. E bu çalışmanın sonunda hani evinde bulaşık makinesi olmayan ailelerin çocuklarında daha az astım görüldüğü görülmüş. Çünkü hani insan eli maksimum 42-43 dereceye dayanır hani o bulaşık yıkarken. Ama bir bulaşık makinesi 70 dereceye kadar ısıtıyor. Kesinlikle bu söylediğine katılıyorum ama şimdi şöyle de bir şey var. Bu bizim e, televizyonlardaki reklamlarda. Mesela bu başka bir şey, bu algı başka bir şekilde yönetiyor. Mesela insan eliğinde 40 derecede yıkayabildiğiniz ve bakterilerin ölmediği şeyler sağlıksızdır. da bunu işte 99 derecede mis gibi. Şimdi bir anne olarak baktığın zaman aslında o sana çok daha doğru geliyor. Şimdi bu, bu, bu kandırmacının içinden sıyrılmak çok zor. Şimdi bugünkü bugün dünyasındaki anne çok yalnız bir anne. Evet insan türünün annenin endişeli olması gerekiyor. Bizim bizim yavrularımız çünkü işte niye doğduktan yarım saatten yürüyebilen yavrular değiller. Hani yaşamını yaşamını idame ettirebilmek için minimum hani minimum bir 18-20 yıl geçmesi gerekiyor. Yani bence Türkiye'de bu 30'u buluyor hani bizim yavrularımızın kendini idare edebilmeleri. Şimdi annenin biraz endişeli olması gerekiyor insan türünü devam edebilmesi için. Ama bugünkü anne çok yalnız bırakılmış bir anne. Hani kendi endişeleriyle eşiyle de bunun hani desteğini alamayan, kendi anne babasından da uzak kalmış. O, o endişeler yumağında boğulan bir anne. Ve sistem sizin korkularınızdan yaralanır. Siz bir şeyden korkuyorsanız bu sistem için bir pazar haline dönüşür. Hı hı. Ee, halbuki hastalanmanın yaşamın normal bir süreci olduğunu kabul etse bir anne. Yani çocukların hastalanabileceğini e, ve bunun iyileşebileceğini yani bunun farkında alın taşısa gerçekten o zaman çok daha rahat davranacak, ve o zaman bütün duvarlarını çamaşır suyuyla yıkamaya çalışmayacak. Benim öyle bir astam olmuştu hocam ben evin bütün duvarlarını çamaşır suyuyla siliyorum bu çocuk yine de hasta oluyor diye geldi yani buna bir doktor olarak inaniki verecek cevap yok yani çünkü. Böyle bir şey mümkün değil. yani Hiç hastalanmamak diye bir şey. hani Hiçbir enfeksiyon geçirmemek mümkün değil. Mesela çok basit başka bir örnek vereceğim. Ee, i̇nsanlar sivrisinek ısırmasın diye. Şu dönem sivrisinek dönemi olduğu için söylüyorum. Kova ile üzerlerine kimyasal madde döküyorlar. Evet. Ya da evlerinde kimyasal tabletler koyuyorlar. hani Ve onu solumaya devam ediyorlar. Ee, bunun kendi sistemleri üzerinde bir etkisi var mı yok mu? Bunu kesinlikle sorgulamıyorlar. Petrol türevlerini tamamı insan bedeni için... Toksiktir. Yani kanserden daha birçok birçok hani hastalığa neden olur e, ve birikimle gittiği için hani anlık tepki göremezseniz bile ki hani o spreyler anlık tepkiler de verebilir bedeninleri. Birikimlerin sonunda olur yani hani ben o tableti taktım odama hani e, bana bir şey olmuyor. Bunun cevabını bir 20 yıl sonra konuşalım evet. derim ben size. E, niye söylüyorum bunu? Şimdi aslında hani zıvırsinekler bağışıklık sistemini Olabilecek en naif yolla uyaran canlılardır. Yani abartıp şöyle bir cümle kuruyorum. Sivrisinek ısırması sizi kanserden korur. Çok güzel. Yani çünkü bağışıklık sisteminiz ne kadar ayakta ve canlıysa sizin diğer diğer hastalıklarla mücadeleniz o kadar kolay olur. İnsan türü her gün 1 milyar kanser hücresi üretir. Şu an oturduğum yerde bende de üretiliyor, sende de üretiliyor. Ama bağışıklık sistemi bunların her birini teker teker yakalayıp öldürüyor. Eğer ki sen bağışıklık sistemini zorlarsan baskılarsan bastırırsan onun yetilerini elinden alırsan o 1 milyar tane hücreden bir tanesi gözden kaçtı da sen kanser olursun. Evet. O yüzden şimdi hani kanser ve vebası işte ne bileyim para biz doğal döngülerimiz içerisinde yaşamaya devam ettiğimiz sürece e, onları hatırladığımız sürece çok daha az hastalanacağız. Ya yani bunu hatırlarsa insan türü ama bu koşturmaca içerisinde bir de hani e, böyle yüksek yaşam beklentisi içerisinde bunu sağlamak bilmiyorum hani biraz içsel huzur gerekiyor, biraz hayatı kabul etmek gerekiyor. Çünkü yaşamın kontrolü bizim elimizde değil. Her sistem her ne kadar bunu söylese de işte hani güç güç, güç, tenzi, güç senin sen, senin, elinde. senin elinde gibi hani o cümleyi sürekli vurgulamasada ya yani vurgulasa da bizim ona inanmamamız gerekiyor. Çünkü yaşam öyle bir şey değil. Yani evet. buradan eve gidebileceğini garantisini verebilecek bir insan Yok. çıksın karşıma da hani <gülüyor> <gülüyor> görüşelim. Yaşam öyle bir şey değil. Yani Yaşam e, o noktada bir bütünsellik içiriyor ama biz bütünün bir parçasıyız kendisi değiliz. Peki şunu da merak ediyorum. Yaşam çok hızlı devam ediyor. İnsanlar hasta oldukları zaman bile bir an önce iyileşmek istiyorlar. Yani ve modern tıbbın o baskılandırmayla tedavi etme yöntemi de bu hızı onlar bize sağlıyor, Tarçın insanlara şey. sağlıyor. Ve bu da modern tıbbı daha cazip ve daha kesin sonuçluymuş gibi. Gösteriyor bize ee, Yani biz hayatın O ritmik kısmında O yavaşlamayı nasıl sağlayacağız Yani bu da bütünlüğü sağla, dahil bir şey Kesinlikle. Bu bu hayatınızın Sorumluluğunu elinize, elinize almak da başlayacak şey ee, Şu cümleyi Kurmak istiyorum sadece Modern tüp Türk tükaka bir e, Noktada değil Hani Böyle bir algı da yaratılmamalı hı hı. bence Çünkü e, Modern tüp birçok noktada hayat kurtaran noktada Tabii. Ama bu, bugün, bugünkü modern tıp kavramı içerisinde aslında e, doktorların cerrahi işlemler dışında... Yani ...cerrahi de hani, bir takım sonuçlar elde ediliyor net bir şekilde. E, ama biz kronik hastalıklar içerisinde daha doğrusu hastalıklar içerisinde sadece enfeksiyonları tedavi edebiliyoruz. Hmm. Yani onun dışında aslında yani hipertansif kullanıp hipertansiyonundan kurtulan ya da romatizm ilacı kullanıp romatizmasından kurtulan hasta yok. Kesin tedavi yok yani o tip o noktada, şeyler. Yani bu kronik hastalıklar sonu konusunda... İlacı bırakınca devam ediyor her Aynen şey. tek, tekrar geri geliyor. Yani bu yaklaşım tarzı devam ettiği için modern hmm. tabı içerisinde kronik hastalıkların tedavisi yok. Yok. Yani bıraktığın sürece tekrar alevlenmeler yaşayıp tekrar geri geliyor. Sorun da burada aslında insandan başka kronik hastalığı olan canlı yok. Ve modern tabın aslında kronik hastalığa da bir çözüm yok. Yok. <gülüyor> yani e, birçok nedeni var. Üzerine hani birçok yerde farklı şekilde hani konuştuk hani sen de vardın hı hı. hani e, saatlerce günlerce konuşulabilir hani bu konun üzerine gerçekten hani tonlarca kitap yazılabilir bu konu üzerine insan niye kronik hastalık sahibi diye ama aşikar ki bizim yaşam tarzımız bunun yani bu, bu şekilde yaşamaya devam ettiğimiz sürece bunun bedelini ödeyeceğiz yani, yani bu, da, bu da böyle hani ölmüyoruz ama sürünüyoruz. Evet. Kişi ancak yaşam tarzını değiştirir, yaşadığı dünyanın e, onun için dönmediğini, dünya ile beraber döndüğünü farkındalığını taşır. E, ekolojiye, organik yaşama e, ve kişisel farkındalıklara önem verirse bir şeyler değişir. E, yaşamın döngülerini, yaşam hızlı akıyor gibi bir şey dedin ya. Sistem hızlı akıyor. Sistem Zaten hızlı akıyor, evet. Yaşam çok yavaş akıyor. Bakın, yani bir, bir bebek doğduktan ancak 12 ay sonra falan yürüyebiliyor. Yani, o kadar uzun bir süreç ki yani doğru düzgün konuşabilmesi 18 bazen 24 ayı buluyor. Doğru. Yani aslında yaşam çok çok çok yavaş akan bir noktada. Hani bir bebeği düşünün. 40 haftada annesinin karnında doğacak bir büyüklüğe geliyor yani. Hani kadın gebe kalıp ertesi gün doğurmuyor aslında. Yani yaşamın öyle bir hızı yok. Yaşam çok yavaş ama bizim beklentilerimiz çok yükselmiş durumda. Her şey hemen olsun istiyoruz. Yani insanlara şunu tavsiye ederim Yemek, yemek siparişi ettikten sonra kaç dakika bekleyebiliyorlar? Bunu bir, bunu bir ölçsünler. Yani bunu bir İstanbul'da ölçsünler. Bir de gidip işte bir tatil mekanında işte, ne bilmem, güneyde bir yere tatile giderlerse orada ölçsünler. 10 dakikanın üstünde insanlar çıldırıyorlar. Evet. Benim yemeğim niye gelmedi? Hı hı. Yani halbuki en basit yemek yani en basit yemek, yani evde yemek yaptıysanız ya da yapan birisini seyrettiyseniz saatler alıyor. Hani evde yapılan yemekler zaten de. En basit yemek zaten 12-13 dakikada pişiriliyor. Yani e, bunu gerçekten bir kendi içlerindeki hız döngüsünü anlayabilmek için ben çok yavaş yaşıyorum bunu hani test edebilmenin yolu gerçekten evet, bunu buna evet. bir baksınlar. Evet e, programımızın sonuna geldik Özgürcüm sen çok güzel şeyler anlattın ama mevzu derin kitaplar mevzu derin. yazılır sen de söyledin bunun üstüne son bize birkaç cümle söyle ve e, bitirelim artık programı. E, i̇nsanlar gerçekten yavaş hareket etsinler bir yere koşturarak gitmesinler akışına bıraksın akışına bıraksınlar. Yaşamı kabul etsinler. Yaşama direnmek de hani birçok şeyin nedeni. Fiziksel anlamda da gerçekten yavaş hareket etsin, etsinler. Yani çok koşanlar az yaşıyorlar. Söyleyeyim yani. Öyle 100 yaşına kadar ulaşan bir koşucu yok. Hani bu çok kardiyo neden olduğu için yaşamı kısaltan bir şey. Araba 200'e giderken yandaki ağacı göremezsiniz. Sadece önünüze bakmak zorunda kalırsınız. Yani arabayı kırkla götürürseniz yandaki ağaçlardaki o yapraklardaki çiçekleri, kuşları, kuşların seslerini duyabilirsiniz. Yani bu gerçekten... Yavaş olduğunuzda bedenizi duyumsarsınız, kalbinizi, nefesinizi, nefesinizi duyarsınız, bedeninizdeki değişiklikleri görürsünüz, çevrenizdeki insanlardaki değişiklikleri görürsünüz. Hani Hintliler hep şey der. insan, insanın nefes sayısı bellidir. Hani ne kadar çok nefes alırsanız evet. yaşamınız o kadar kısalır derler. Bir yerde de haklılar. Ee, gerçekten benim hani bütünsel yaşama dair söyleyebileceğim en en önemli şey yavaşlamak. Çok teşekkür ederim programıma konuk olduğun için. Ne demek? Benim için mutluluk. Tohumdan NASA'da ekolojik yaşam programında bugün uzman çocuk doktoru Özgün Boşaran Kaya ile bütüncül sağlığı konuştuk. Hastalığın içindeki şifayı fark etmemiz dileğiyle önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Tohumdan Asa'da ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.